Meşru'un dördüncü kısmı müstehab, beşincisi mübahtır. Müstehab'a mendub denildiği gibi, sünnetü ü zevait de denilir. Meşru'un beşinci kısmı mübah olan şeylerdir. Farz, vacip, sünnet ve müstehab'ın tarifi dışında kalan mübah olur. Yemek, içmek gibi. Bir şey, Bazen beş hükmü alabilir. Mesela evlilik, zinaya mahkum ve iktidarlı olan bir kimseye farz veya vacip, nefsinden emin ve güç bulana sünnet veyahut mübah, güçsüz olana haram veya tahrimen mekruh olabilir. Buradaki güçten maksat yatak hakkı ve nafakadır. Binaenaleyh her Müslümanın ahkamı teklifiyeye dair olan meşru ve gayr meşru'u, daha doğrusu emir ve yasakları öğrenmesi, farzlarda farz, vaciplerde vacip, sünnetlerde sünnettir. Bunları en güzel ve kamilen bildiren ahkam kitaplarıdır.